Hocam maaşımızı bankadan çekiyoruz diyor. Acaba bizim paramıza faiz bulaşır mı? İşte bankaya bulaşıp geliyor. Biz de bankadan çekiyoruz. Yapacağımız başka bir şey yok ki. Evet. Eskiden işte mal müzulüklerinden veya merkez saymanlığından hı hı. bir muhtemet parayı çeker, gelir bize dağıtırdı. Devlet bundan vazgeçti. Herhangi bir bankayla anlaşın dedi kurumlara. Kurumlarda bir bankayla Anlaşıyorlar. Orada herkesin adına bir hesap açılıyor ve paralar oraya yatırıyor. Yani şu ihtimali önlemek için, hı hı. Işte çalınmayı, kaybolmayı, ucundan biraz almayı vesaireyi herhalde önlemek için devlet böyle bir tedbir aldı. Dolayısıyla bundan dolayı bizim bir vebalimiz olmaz. Çünkü biz paramızı bankaya bilerek yatırmıyoruz yani.